Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnsanlığımızın ortak paydası olan ailemizi konuşmaya devam ediyoruz hocam. Aile hayatımızın Müslümanlaştırılması için neler yapabiliriz? Daha huzurlu bir aile hayatını nasıl temin edebiliriz? Buna dair tecrübelerinizi dinliyorduk, nasihatlerinizi Dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz inşallah. Bir kardeşimizin sorusu üzerinden önce aileye nasıl niyet edilir? Bu aile hayatını nasıl ibadet hayatına dönüştürebiliriz? Bunun cevabını arıyorduk ve peygamberlerin ortak sünneti olan evliliğe niyetle önce başlayacağız. Peygamberlerin devamı olan bir işi yapıyoruz demiştik. İffetle devam ettik ve salih çocuk babası olmayı konuştuk. Saliha evlat, kız evlat babası olmayı konuştuk. Geldik hocam e, dördüncü maddemize. Ümmetini artırmaya niyet et demişsiniz soru soran kardeşimize. Ümmet ümmetin artması ve buna nasıl niyet edilir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidin Muhammed. <gülüyor> ümmet sözcüğünün neyi gösterdiğini bilmezsek bir anlamı olmaz bunun. Biz ümmet deyince 571 yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünyayı teşrif etmesiyle başlayan O'nun öncesi ve O'nun sonrası diyebileceğimiz O'ndan sonraki dönemde O'na iman ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanının Müslümanlarına O'nun ümmeti diyoruz biz Biz Müslümanlar olarak bu dünyada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çatısı altında yaşıyoruz. Ve bu çatının büyük olması, o çatının altındakilerin çok olması bizim gururumuzdur. Dünyada da ahirette de ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir ferdim. O ümmetin içinde bir aileyim demenin gururu var. Bu gururu, bu onuru çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamı büyük. O büyük makamın sahibinin ismiyle anılacak nasibimizi ebedileştirmek bizim görevimizdir aslında. Tıpkı ne gibi? Ülke olarak yaşadığımız ülkenin, mesela Türkiye'nin bir, Türkiye'de yaşayan bir Müslüman olarak büyük olması, sanayisinin güçlü olması, parasının değerli olması, insanının hürri olması, tabiatının güzel olması, bütün bunlar o ülkede yaşayan vatandaş için gurur vesilesidir. Menfaati de ona dönmektedir. Parası güçlü bir ülkede yaşıyorsa bir insan. Bayrağı saygın bir ülkede yaşıyorsa bu ona gurur vesilesidir. Bu toprak üzerindeki yaşadığımız ülke açısından. Bir de dünya ve ahiret umudumuz olan, Müslümanlığımızın çatı adı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin güçlü olması benim aileyle destekleyebileceğim bir sonuçtur nasıl yani dünyada mesela 1 milyar Müslüman var diyelim bu rakam net böyle değil 1 milyar Müslüman var diyelim yuvarlama bir rakam kullanalım Bu bir milyar Müslümanın içerisinde 100 milyon aile olduğunu düşünelim 100 milyon ailenin sayı olarak bir sene sonra 101 milyon olması veya olmaması arasında çok fark var bu 100 milyon ailenin Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz diye kendisini onurlu güçlü hissetmesi bunun için çabalaması arasında Öbür duruma göre çok fark var. Bu yüzden ben Müslümanım, ölünce de otomatik cennete gireceğim diye düşünen insanla böyle biri düşündüğünü kabul edelim. Madem Müslümanım. Madem Muhammed Aleyhisselam benim peygamberim. Ben bu sayede cennete girme ihtimalim var, umudum var. O zaman buna bir katkı da benden olsun. Tıpkı dedelerimin mesela İstiklal Harbi zorluklarına, açlığa, sefalete, göç etmelere rağmen bu bağı güçlü olarak, çatıyı büyük olarak koruyup bana getirdikleri gibi. Burada şöyle bir düşünce söz konusu olabilir. Yahu bir milyarda bir kişi bir de hanımım iki kişi. Ne elde edeceğiz ki? Cevap olarak diyoruz ki öyle değil. Herkesin bunu böyle düşündüğünü kabul edersek bu ümmetin kökü kurur. 20 seneyi bulmaz kurur o zaman. Tıpkı Avrupa'da evliliğin önünü tıkattıkları için fuhuş evliliğin yerini aldığı için neslin yaşlı nesil olup genç kuşağı Göçmenlik vererek dışarıdan toplamaya çalışması gibi. Koca Avrupa ülkesi, Almanya. Yani yeni nesil gelmediği için, insanlar çocuk doğurmadıkları için. Yabancı ülkeden zeka göçü, akıl göçü ihtiyacını karşılayacak insan almak zorunda kalıyor. İnsan ithal ediyor. Bu bir kişiyle ne olur değil. Hep bir kişiyiz biz zaten. Her aile bir kadın, bir kocadan oluşuyor. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden yola çıkarak bunu söylüyoruz. Ne diyor? Gençler evlenin diyor. Ben sizin çoğalmanızla iftihar edeceğim diyor. Herhalde kuru kalabalık istemiyor. Yani benim davamı ki insan dini, bu İslamiyet insan dini. İnsanların olmadığı yerde İslamiyet büyük olsa ne olur? Olmasa ne olur? Meleklerin dini değil ki İslamiyet. İnsanların dini. Dolayısıyla İslamiyete insan lazım. Bu insanın tek kaynağı ailedir. Ormanda üretilemiyor. Çölde yetişmiyor. Serada yapılamıyor. Ailede yapılıyor. O zaman bir genç, erkek ve hanım Evlenirken biz ümmeti Muhammed'i bir kişi de olsa artıracağız. Kaldı ki bir kişi değil o. Üç kişi olur, beş kişi olur, sekiz kişi olur, on kişi olur. Yani Allahü Teala ne kadar takdir ederse. Buna niyet etmek, bu çapta yani ben ümmet adına büyük bir iş yapıyorum diye niyet etmek, beraberinde bir avantaj daha getiriyor. Nedir o? Ümmet mantıklı. 1400 sene öncesinden kıyamete doğru giden büyük bir çatının altında. Ebubekir radıyallahu anh'ın da nüfusta bulunduğu, Ömer radıyallahu anh'ın nüfusun sayıları arasında bulunduğu, Halid bin Velid'in bulunduğu, Sultan Fatih'in bulunduğu o büyük Aile. Ailenin içerisinde benim de bir fert olmam şuur altında yerleşmişse hanımımın da şuuru altına yerleşmişse hayatın içinde karşımıza çıkabilecek ufak tefek olaylar kesinlikle beni sarsmaz. Ne gibi? Şöyle bir örnek vereceğim. Örneğim sadece yani sonuçları açısından yoksa benzeşme olarak değil. Evde mışıl mışıl uyurken bir sivrisinek uykumu bölüyor mu bölmüyor mu hocam? Hatta kalkıp ışığı yakıp yarım saat onu kovalıyorum. Sonunda o beni yatırıyor gene. Sokakta yürürken bir kangal köpeği beni kovalasa ben ayakkabımı bilgimeden kaçıyorum. O esnada da bir sinek konsa ben o sinekle uğraşma fırsatım var mı? Sineği görme imkanım var mı? Dün gece evde beni uykusuz bırakan. Lambayı yaktım, elime süpürgeleri aldım, kurtaramadım ondan. Sonunda da pes ettim, yara bere içinde kalktık sabahleyin. Aynı sineğin beş tanesi, on tanesi. Biri gözüme biri burnuma konsa, kankal köpeği beni kovalarken, benim o sineklerin varlığını hissetmem mümkün değil neden çünkü keyifli uyurken bir sinek keyfini bölmeye yeter ama ölüm tehlikesiyle kaçarken sinek değil kedi bile kovalasa insana fare mesele önüne çıksa insan fare çıkınca evde tiksiniyorsun yolda yani fareyi göremezsin bile aile içerisinde de biz evleneceğiz, bir hafta sonra misafirlerimiz gelecek. Hep böyle keyifli sahnelerle ve ben, annem babam, kayınpederim kaynanam, akrabalar toplam yüz kişi, bütün dünyam yüz kişi. Bu yüz kişi bir şey derler ha, bu yüz kişi yani toplam yüz akrabamız şöyle eder, böyle eder gibi Onların çatısı altındaki düşünceyle bu birinci seçenek ki bu gece mışıl mışıl uyumama benziyor. Onların da bir nokta kadar ancak kalabileceği ama onların da bulunduğu çünkü Müslüman o ailemde. Bütün ümmeti Muhammed'in içinde Çanakkale Savaşı'ndan Malazgır Savaşı'na kadar İstanbul'un fethine kadar çölleri, vadileri, Medine'si, Mekke'si, İstanbul'u ile bütün o büyük ümmetimin coğrafyasıyla özdeşmiş bir kafa içerisinde kendimi onların bir parçası gören ruhun içinde bir gün geldim de hanımımla bir konuda ters düştük diye kavga gürültüm olmaz. Çünkü aslında ümmeti Muhammed dünyadaki varlığımızın, coğrafyamızın adı bizim ama ucu cennete dayanıyor. Yani ümmet derken ümmeti Muhammed derken Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti derken ya bunun yarısı diyeceğim, yarısı bile değil. Çoğu cennette zaten bu havanın. Yani Büyüklerim cennette ve ben de cennete gideceğim. Onun için ümmet diyorum kendime zaten. Onun için 7 milyar dünya insanından biri değilim ben. Ümmeti Muhammed'den biriyim diyorum. Ümmeti Muhammed'den olunca ekonomim helal oluyor. Yaşadığım ülkenin değeri daha fazla oluyor. Mesela bu ülke dediğim zaman ben yaşadığım ülkeye Türkiye'ye ve bu ümmetin minarelerinin ezanlarının olduğu ülke diyorum ülkenin değeri gözümde büyüyor bu ümmetin peygamberinin adıyla kıyılmış nikahla olan eşim diyorum eşim gözümde büyüyor bu çocuk benim ve hanımımın ya da kocamın ortak ürünü olan bu çocuk bu ümmete yetişiyor diyorum bu sefer çocuğumun bir diploma uğruna tek başına bir diploma uğruna Hayat yaşamasına razı olmuyorum. Hayatı kuşatsın istiyorum. Diplomu onun elde edeceği şeylerin içinde bir yaprak olsun. Biz tek bölüm olsun istiyorum. Daha büyük düşünüyorum. Yani köyümü düşünmekle, ülkemi düşünmek arasında ne kadar fark varsa benim köyüm <gülüyor> deyince ben ki algıladığım şeylerle benim vatanım, ülkem dediğimde Algıladığım şeyler neyse. Aile deyince de benim ailemin ümmet olmasıyla kayınpederim, kaynanam, kayınçolarım, baldızlarım vesaire bu yüz kişilik bilemedim. Beş kişi. yüz Kimin ailesi hocam? Bin kişiden fazladır mesela. Bir rakam olarak. Bütün yaşayan akrabaları toplasak belki yani uzaklaşılıyor. Yani belki daha büyük nüfusa sahip şeyler de olabilir ama o akrabalık hissiyatı kayboluyor. Yani çoğu... suyunun suyunun tabii, suyu tabii, demeye tabii, gerek yok. Tabii. Yani öz akraba. taşıyorlar, çok kalabalıklar ama şey kalmamış. Yani birbirlerini görseler tanımayacaklar. Birbirlerine husumetleri olanlar bile çıkıyor bazen. Yani va biz uzaktan amca çocuklarıymışız." Yani benim babamla senin babanın işte şurada buluştuğu bir nokta. Bu ayrı. Ama bir bayramda muhakkak görüşmek ihtiyacı hissettiğimiz bilemedim 500 kişidir herhalde. O bile çok büyük bir rakam. Daha fazlası kaldırılamaz çünkü yani. Nasıl ilişki kuracaksın o kadar insanda? Yoksa e, diyelim ki siz Sivas'tasınız. Yani 150 sene önceye gitsek 10 bin kişi olabilirsiniz. Yani onun, onun, onun, onun diye... O ayrı, o zaman Adem Aleyhisselam'dan beri de beraberiz o mantıkla bakıldığında. Yani ümmet olmak, ümmeti içinde hissetmek çok fazla büyük bir çatının altında olmaktır. Bu bir gururdur, bu bir yaşama hızı verir, bu mutluluk katar, büyük bir dünyada yaşarsın. Ama iki şey çok önemli ümmetine insan kazandır derken, niyetini böyle yap derken, birincisi çocuğunu eğer geç bir memur olsun da ne olursa olsun seviyesinden kurtarır, insanlığa adanmış. İnsanlık çapında hedefleri olan, büyük düşünen babanın ve annenin büyük düşünen çocuğu olarak o çocuk yaşayacak. Yani bir iş bulsun da ne olursa olsun değil. Onurlu bir iş bulsun olacak bu sefer. Bir bu. iki evlilik yani büyük maratonun sonucu olarak ortaya çıkınca yorgunluğu az hissedilir. Mesela biz üçümüz beraberce bir 20 kilometre de yürüyeceğiz desek hocam. Herhalde Salih oraya vardığında biz yarısında molamızı vermiş oluruz gibi görünüyor. Yani onu Allah bilir hocam. <gülüyor> hocam Allah bilir de ben beyaz sakallarla siyah sakallı yani biraz fark eder gibi görüyor. Onu Allah bilir hocam yine de. <gülüyor> Abdülbelak'ın iddialı. Denemesi kolay bu ormanda hocam. <gülüyor> Deneriz hocam. <gülüyor> tamam. 40 kilometreye karar versek. Yorulma kilometremiz 10 kilometre olmaz hocam o zaman. Çünkü çok uzun bir yolda her 100 metrede bir mola verilmez. 100 kilometrelik bir yola çıkacak olsak, mesela diyelim ki Ankara'ya arabayla gidiyoruz, her benzincide durmuyoruz bu sefer. Çünkü yol bitmez diye düşünüyoruz. Çocuklar belki her gördüğü oyuncakçının önünde dur baba diyorlardır ama e, yol uzun. Orta yerde bir yerde bir mola veriyoruz. Evliliği de ta ahirete doğru gidecek uzun bir yolculuk olarak kabul ettiğimizde onun psikolojisi, çevresel etkileri itibariyle küçük çaplı evlilik yapanlar yani köy mantığında kalmış, nasıl köyüm benim deyip de ülkesini düşünemiyor insan. Sadece köyündeki tavuklarını, horozlarını düşünebiliyor ülkem diyense bütün köyleri kuşatan bir anlayışla bakıyor. Evliliğe de bu ümmetin içinde bir fert, bu ümmete katkı sağlayacak bir evlilik yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaten övüneceğim sizinle ben. O mantıklı evlenin buyuruyordu. Benim dedelerim böyle bir evlilik yaptılar ki hayat bana geldi. Bu sefer bu mantıkla evlenen bir hanım bu doğumu nasıl yapacağım ben diye kendisini yani hastanelik etmez. Kendisini perişan etmez. İki çocuk ya olur ya olmaz diye tereddütlerde kalmaz. Allahu Teala'nın nasip ettiğine hazır hisseder kendisini. Bunun için evlilikleri küçük bir çadırda yapmakla, Gök kubbenin altında yapmak arasındaki fark gibi aile evliliğini, aileyi ümmeti Muhammed markası ile yapmak çok farklıdır diyoruz. Onun için gençlere diyoruz ki evliliğinde marka köyün olmasın. Ümmetin olsun. O ümmetin içinde senin yaşadığın büyük bir ülke de var zaten. Nasıl bayrağın seni kuşatıyor? kelime tevhitte aileni kuşatsın. Aileni kuşattığı zaman sen gözün dışarıda olmayacak. İçerisi de seni doyuracak, tatmin edecek. Bu ümmetin kalitesiyle yaşamak mecburiyetinde hissedeceksin kendini. Helalleyeceksin. Oturup kalktığına dikkat edeceksin. Çocuğu Allah'ın emaneti, insanlığın emaneti olarak göreceksin. Çok tavizler verilmeyecek senin e, sağlığında o zaman. Bunu becerebilenler günün birinde yani bu mantıkla evlenebilenler günün birinde kendilerini bir noktada başarısız hissetseler bile diyelim ki çocuk yetiştirmede işte 25 yaşında çocuğu hala e, o büyük ulvi gayelerle e, yetiştiremedik diyelim. Öyle bir sorun çıktı. Evet bu olabilir ama o zaman ne düşünecek mümin? Ya allah Teala benim niyetlerime bakacak zaten, amacıma bakacak. Benim amacım ümmet çapında bir insan yetiştirmekti. Beceremedim bunu ya da nasibi yokmuş çocuğumun ya da ben öldükten sonra bu gerçekleşecek. Hemen olması şart değil ama ben neyin karşılığını alacağım Allah'tan? Ümmet hizmeti yapmak isteyen, insanlığı kuşatmış, ırklar seviyesini aşmış, coğrafyaları aşmış, zamanı yırtmış geçmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmuş bir anlayışın karşılığını alacağım Allah'tan. Bu böyle değil de işte herkes evleniyor namusumuzda biz de evlenelim sabredelim maaşımız olsun türünden. Yani benim mahallemin evliliği, sokağımın evliliği düzeyinde olsam Allah'tan alacağım şey o çocukları iyi yetiştirmiş olsam bile bu küçük çaplı sevaptır. Bunu nereden örneklendireyim? E, Nuh Aleyhisselam aradığı çocuğu yetiştiremedi. Çocuklarından birini daha doğrusu öyle yetiştiremedi. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği kadar. Kıyamet günü Nuh Aleyhisselam dirildiğinde Eksi puanla mı dirilecek? Hayır. Nuh Aleyhisselam bir peygamber çocuk yetiştirmişle ne kazanacak olsaydı onu kazanmış olarak dirilecek. Çünkü Nuh Aleyhisselam bir hata etmedi ki. Niyetinde de bir eksiklik yoktu ki. O büyük niyetle yaşadı. O büyük niyet için ağladı. Dualar etti. Olmadı. Olmadı. Allah'tan iç duygularının karşılığını alacak herkes. Nuh Aleyhisselam da iç duygularının karşılığını, realite olan hasretinin karşılığını alacak. Öyle lafla, büyük çocuk istiyorum diyorsun, küçük parkta oynatıyorsun çocuğu ama. Yani çocuğum güzel olsun diyorsun, saçını taramıyorsun. O, onu meleklere inandıramayız biz. İçimizdeki duygular da, meleklerin, Dış hareketlerimizde test ettikleri şeylerdir. Yani ben bir baba olarak, anne olarak evliyadan bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Ama e, evliyadan olacak bir çocuğun ihtiyacı olan hiçbir eğitimi vermiyorum. Hiçbir örnekliği vermiyorum. Ben evliya babası annesi olacak bir e, tavır içinde olmuyorum. E, kendiliğinden öyle olsun demek gibi oluyor kendiliğinden hiçbir tarla mahsul vermiyor zaten. Melekler bunu o benim iç hislerimle uygulamalarımı karşılaştırarak test ediyorlar. Bana sadece iyi bir yalancı puanı veriyorlardır. Yalancı herif hiç böyle bir arzunda yok diyorlardır.